Merhaba, Alakır Nehri Kardeşliği Antalya-Alakır Vadisi üzerinde kurulmak istenilen Kürce HES projesinin yürütmesinin durdurulması kararının uygulanması üzerine Alakır artık özgür akıyor açıklamasında bulundu. 5 Aralık'ta Antalya Bölge İdare Mahkemesi Dede Göl Enerji'ye ait Kürce HES projesiyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın uygulanması için yapılan çeşitli protestolar ve Change.org'dan yürütülen imza kampanyaları sonrasında Valilik kararının uygulanacağını belirten açıklamada bulunmuştu. İmza kampanyasının Dede Göl Enerji'ye yönelmesinin ardından 7 bin imzaya çıkan Alakır Nehri Kardeşliği'nin kampanyası sonuç verdi ve önceki gün itibariyle baraj kapakları açılarak 2 senedir suya kavuşmayı bekleyen vadiye su salındı. Ancak daha sonra şirket üst mahkemeye başvuracağını açıkladı. Umuyoruz bu kazanım kalıcı olur. İstanbul'un göbeğinde Aolu Holding tarafından projesi hazırlanan ve TOKİ ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan Maslak 1453 projesi ile ilgili olarak Tımopp Mimarlar Odası tarafından açılan imar planı iptal davası Danıştay kararını verdi. Plan iptal edildi. Ancak Maslak 1403'ün durumuyla ilgili konuşan Ali Ağoğlu, iptal edilen planın 2010 yılında hazırlanan eski plan olduğunu söyledi. Davanın görüldüğü 8. İdare Mahkemesi tarafından hazırlatılan bir kişi raporuna, bölgenin iskiyana açılmasının, su kaynaklarının ve doğal kaynakların korunması açısından risk getireceği vurgulandı. Ayrıca taşkın riski, zemin problemleri, vadinin doğal drenaj alanı olması, yüksek eğim, yoğunluk değerlerinin yüksekliği, Fatih Ormanı'na komşu olması nedeniyle Orman alanında yapılaşma baskısı oluşturacağı enerji nakil hattının bölgeden geçiyor olması gibi nedenler iptale gerekçe oldu. TUMOP Mimarlar Odası şimdi 2011'de hazırlanan yeni imar planının iptal içinde yargıya gitmeye hazırlanıyor. Bana sanki bu gerekçeler herhangi bir yapılaşma için geçerli gibi geldi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi tabiatı ve biyolojik çeşitli koruma yasa tasarısına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı önünde buluşan eylemciler adına basın açıklaması yapan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Sözücüsü Akın Atauz ve Gülnur Östaş açıklamayı okudular. Basın açıklamasında mecliste görüşecek tasarının görüşmesinin durdurulması yasanın hemen ve hiçbir şart öne sürmeden geri çekilmesi talep edildi. CHP'den Şafak Pavey ve Melda Onur ve BDP'den Pervin Buldan ile bir araya gelen Üz ve Özdemir, Kanun'un yeniden hazırlanırken izlenmesi gereken süreci ve yeni tasarıdaki taleplerini kendilerine ilettiler. Almanya şimdilerde yeşil ekonomiye geçişi nasıl gerçekleştireceğini tartışıyor. 2050'ye kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde %80'e çıkarmaya hazırlanan Almanya'da Yeşil ekonomiye geçişin nasıl karşılanacağı üzerinde fikir teyatrisi sürüyor. Dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinden biri Almanya'daki enerji dönüşüm programı bir önceki Sosyal Demokrat Yeşiller Hükümeti tarafından başlatılmıştı. Şimdi Hristiyan Demokrat Liberal Koalisyonu Başkanı Angela Merkel nükleer santrallerin kapatılması kararını Japonya'da yaşanan Fukushima nükleer felaketinin ardından vermişti. Fukushima sonrasında Almanya tüm nükleer santrallerin risk değerlendirmesini yaptı ve santrallerin kapatılmasına karar verdi. Ancak dönüşüm masraflarının hanelere kesilen elektrik faturalarına yansıması tepki çekiyor. Berlin Ekonomi Enstitüsü'nden Profesör Claudia Kempfert, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın büyük miktarı özel evlerden geliyor. Güneş ve rüzgar enerjisine yapılan yatırımın %50'sinden fazlası, Hanelerden sağlanıyor diyor ve bir tahmine göre geçen yıl tüketicilerin ödediği ek bedel %50 arttı yani Almanya'daki her hane yenilenebilir enerjiyi desteklemek için ortalama 180 euro ödüyor. Almanya Enerji Bakanı Peter Altmaier şimdi bu tahsisata bir üst sınır getirilmesini öneriyor. Devlet fonlarına geçecek anlaşılan buna rağmen hiç kimse yeşil devrimden geri dönüşü istemiyor. Almanya nihai güzel sonuç ve ileride ucuzlayacak elektrik faturaları için ekonomisini yeniden yapılandırma yönünde attığı cesur kararın bir bedeli olduğunu bilerek bu bedelin gelecekte fazlasıyla karşılanacağını bilerek nasıl ödeneceğini tartışıyor şu anda. Türkiye'de ise halen rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı 800 megawatt düzeyinin biraz üzerinde. Bu miktarın 2023'e kadar 20 bin megawatt düzeyine çıkarılması öngörülüyor. Bu iyi haber. Ancak Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki Yüksek Planlama Kurulu'nun hazırladığı elektrik enerjisi piyasası ve arz güvenliği strateji belgesinde maalesef nükleer enerjiye öncelik verilmesi hala öngörülüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu kurulunun hazırladığı belgede bu santrallerin elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının %100. 5 seviyesine 2020 yılında ulaşması ve uzun dönemde daha da arttırması hedeflenmektedir deniyor. Yani Almanya nükleerden vazgeçerken Türkiye bu konuda ısrar ediyor. Belgede yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı konusunda ise Hidroelektrik sayıyor diyor ki bu yenilenebilir, kabul edilmiyor dünya tarafından. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi var. Jeotermal enerji potansiyelinin sadece 600 megawatt olduğu belirtilen belgede 2023'e kadar bu potansiyelin tümünün işletmeye girmesinin sağlanacağı belirtiliyor. Halbuki bu potansiyel çok daha etkin bir şekilde kullanılarak elektrik tasarrufu yapılarak jeotermal kullanımı arttırılabilir. 2023'e kadar hidroelektrik enerji üretimi potansiyeli ise Teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek tamamının kullanılacağı belirtiliyor ki HES mücadeleleri göze önüne alındığında bu pek de mümkün değil. Strateji belgesinde güneş enerjisi kullanımının özendirileceği belirtiliyor. İyi haber. Biz nükleersiz ve yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.